Kureyş Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için Bu evin Rabbine ibadet etsinler O ki onları doyurup kurtardı açlıktan Ve kendilerini güvene çıkardı korkudan